الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد محمدا عبده ورسوله اما بعد فان كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâ. İbn-i batt 148. maddede i̇bn Abbas Abbas Radya'nın sözünü aktarıyor. Cemaatten ayrılıp o halde ölen kimse cahiliye ölümü üzere ölmüş olur. Halal es-sünnede mevkuf olarak şu lafızla rivayet etmiştir. Cemaatten bir karış ayrılıp o hal üzere ölen kimsenin ölümü cahiliye ölümüdür. Bukhar ve Müslim de İbn Abbas radyalanmadan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan merfi olarak şöyle rivayet etmişlerdir. Kim emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse ona sabretsin. Zira cemaatten bir karış ayrılıp da ölen kimse mutlaka cahiliye ölümü üzere ölür. Halal'ın Es-Sünnet'e rivayetine göre İmam Ahmet'e Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'in kim imam olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle ölür hadisinin manasının ne olduğu soruldu. Ebu Abdillah yani İmam Ahmet şöyle cevap verdi. İmam nedir bilir misin? İmam Müslümanların tamamını etrafında toplayandır. İşte bu imamdır. Bunun manası budur. Derbehari Şerhü Sünnet'e şöyle demiştir. Kim Müslümanların imamlarından birine isyan ederse haricidir. Müslümanların birliğini bozmuştur. Eserlere yani sahabeden, seleften gelen rivayetlere muhalefet etmiştir. Onun ölümü cahiliye ölümüdür. Mücahit Rahimullah, ayetlerimize dalanlar ayeti hakkında, Enam 68. ayet hakkında ayetlerimizi yalanlayanlar demektir, demiştir. 150. Hasan el-Basri Rahimullah şöyle demiştir. Vallahi Allah bir bidatçiden onun kendisine yaklaşacağı bir ameli asla kabul etmeyecektir. Ne namazını, ne orucunu, ne zekatını, ne haccını, ne cihadını, ne umresini, ne de sadakasını. Sonra iyiliğin birçok çeşidini zikretmiştir. Yine şöyle demiştir, onlardan birinin durumu bir yere yolculuk etmek isteyen fakat oranın aksi yönüne giden kimsenin durumuna benzer. O gitmek istediği yerden uzaklıktan başka bir şey elde eder mi? Aynı şekilde bidatçı da kendisiyle Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaya çalıştığı şeylerle ancak ondan uzaklaşır. Zemmül Kelam'da her evi rivayet etmiştir. Acurri'nin rivayetine göre i̇bn Abbas'a havaricin ibadet hususundaki gayretleri ve kıldıkları namazları anlatıldı. Bunun üzerine o şöyle dedi. Onlar Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha gayretli değildirler. Buna rağmen Yahudiler ve Hristiyanlar sapıklık üzeredir. Yani Yahudi ve Hristiyanlar, yani Yahudiler ilim konusunda daha gayretlidirler. Hristiyanlar da ibadet hususunda daha çok çaba sarf ederler. Buna rağmen sapık kimse verdir. Yahya bin Yahya el-Leysi'den rivayet edildiğine göre o arafı ve ehlini söz konusu etti, içi daraldı ve ''İnna ve inna racun dedi. ''Onlar bir hayır istedikleri halde onu elde edemeyen kimselerdir'' dedi. ''Ey Ebu Muhammed buna rağmen gayretleri sebebiyle yani yapmış oldukları çalışmalar, ibadetler sebebiyle onlar için mükafat umulur mu?'' diye sordular. Sünnete muhalefet edilmişse mükafat umulmaz diye cevap verdi.'' 151 elli murra et tayyib rahimullah, Allah Teala'nın yürekleri ise bomboştur. İbrahim 43. ayet hakkında, haktan ayrılmıştır, içine bir şey almaz demiştir. Yani hakkı içine almaz demiştir. İbne Bişeybe, İbne bir Atim tefsirinde ve Taberi tefsirinde rivayet ettiler. Teslibül Luga'da şöyle denilmiştir, Nevevi'nin kitabı bu. Kalpleri bomboştur, yani korkudan dolayı içine bir şey alamaz haldedir. Bu ayet kafirlerin kıyamet gündeki halini ve o günde derece korkacaklarını gözler önüne sermektedir. İbn-i Kesir tefsirinde şöyle der. Gözler dikilip kalacaktır. Yani gözleri sürekli olarak yukarıya bakacaktır. İçerisinde bulundukları dehşetli halden, düşünceden ve karşı karşıya oldukları şeye duydukları korkudan dolayı bir an olsun gözlerini kırpmayacaklardır. Bu sebeple o kalpleri de bomboştur buyurmuştur. Yani kalpleri tamamen boştur. Korkulardan ve endişelerinden dolayı içerisinde bir şey yoktur. Bu sebeple katade ve bir topluluk kalplerinin bulunduğu yerler boştur demişlerdir. Zira kalpler kırtaklara dayanmıştır. Korkularından dolayı bulundukları yerden fırlamıştır. Bazı kimseler de boştur. Yani içine bir şey almayacak derecede haraptır demiştir. 150'deki Ebu Hamza Raymola şöyle demiştir. İbrahim'e, şu hevaları söz konusu edip, yani bidat fırkalarını söz konusu edip hangisi daha çok ilgini çekiyor? Senin görüşünü almayı isterim dedim. Dedi ki, Allah bunlardan herhangi birinde zerre ağırlığınca hayır yaratmamıştır. Bunlar şeytanın birer süsünden ibarettir. Önceki yoldan başka yol yoktur. Yani selefin yolundan başka yol yoktur. Bunu Acurri Eşşeriya'da İbn Bize Meneyn Usulü Sünnede Ebu Naim Hilye'de rivayet etmiştir. Hulalkai'de ayrıca Tavus'un Allah Kur'an'da hevayı nerede zikretmişse kınayarak zikretmiştir dediğini rivayet eder. 153 Ebu Aliye Rufey bin Mihran el-Riyahiraym şöyle demiştir. Üzerinde Allah'ın iki nimeti vardır ki hangisinin daha üstün ya da hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum. Bunlardan birisi beni İslam'a hidayet etmesidir. Diğeri de beni rafızadan, haruriye'den, mürciyeden, Kaderiyeden ve diğer hevalardan korumasıdır. Evet, İbn Ömer radıyallanmadan el rivati şu şekilde. Kalbime şu hevalardan birinin girmemiş olmasına sevindiğim kadar İslam'da hiçbir şeye sevinmedim. Sünen-i Darimi'de ve Zemmül Kelam'da Mücahit rahimihullah'tan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Bilmem ki üzerimdeki iki nimetten hangisi daha büyüktür? Beni İslam'a hidayet etmesini yoksa beni şu hevalardan selamette kılmasını. Şirazi İmran'ı Sünni Yeminel bir i'de şöyle demiş. Allah'ın kullar üzerindeki en büyük nimetinin ne olduğu sorulur. Lezzetleri idrak etmek ve arzulara ulaşmak derse eşaridir. Eğer Allah'ın kullar üzerindeki en büyük nimeti hidayet, İslam ve sünnettir derse sünnet ehlidir. Yani Bidat imtihanıyla ilgili olarak yazdığı bir risale orada böyle demiş. Evet, Hasan bin Şakik, İkramullah şöyle demiştir. İbnü'l-Mübarek'in yandaydık. O esnada yanına bir adam geldi. İbnü'l-Mübarek şu cehmi sen misin diye sordu. Adam evet diye cevap verdi. İbnü'l-Mübarek yanından çıktığın zaman bir daha yanıma gelme dedi. Adam ama ben tövbe ediyorum dedi. Bunun üzerine İbnü'l-Mübarek dedi ki bidatinin bilindiği kadar tövben de bilinmediği sürece yanıma gelme. Yani sen nasıl bidatle meşhur olmuşsan bundan tövbe de meşhur olsun. Yani o bidatı mahvedecek, reddiye içerecek. Şeylerle de meşhur olman gerekir. Yani sadece mücerret bir dönüşten ibaret değil. Allah Azze ve Celle'nin ayetinde buyurduğu gibi ıslah etmeleri şartını da koşmuştur. Yani kötülükten tövbe'den yapmış olduğu kötülükleri ıslah edecek, düzeltecek şeyleri de yapmak durumdadır. Darimi erreddalel -du cehmiye de şöyle der. Cehmiye bizim nezdimizde en pislik zındıklardandır. Bizim görüşümüz onların küfürlerinden tövbe etmeye davet edilmeleri... Açıktan tevbe ederlerse bırakılmaları, etmezlerse öldürülmeleri gerektiğidir. Eğer onların o görüşte olduklarına şahitler şehadette bulunursa, onlar da bunu inkar edip tevbe etmezlerse yine öldürülürler. Bize Ali radiyallahu anh'ın zındıklar hakkında bu uygulamayı başlattı, ulaştı. Ebu Hatim Muhammed bin İdris şöyle demiştir. Ahmet bin Ambele ilim ehlinden hatası olan ve sonra da hatasından tevbe eden bir adam zikredildi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Tevbe ettiğini ve görüşünden döndüğünü açığa vurmadığı sürece Allah bunu ondan kabul etmez. Şu ve şu görüşlere sahip olduğunu, bu görüşlerinden Allah Teala'ya tevbe ettiğini ve döndüğünü ilan etmelidir. Bunlar onda görüldüğü zaman işte o zaman tevbesi kabul edilir. Ebu Abdullah sonra şu ayet okudu. Tevbe edenler, durumları düzeltenler ve bunu açıklayanlar müstesna. İbni Kayyım Medar-ı de şöyle demiştir. Allah'a, Resulüne, ahiret gününe iman eden, Allah'ın haram kıldığını haram sayan, Allah'ın farz kıldığını farz gören fakat Allah'ın ve Resulünün ispat ettiği şeylerden bir çoğunu cehaletlerinden, tevillerinden ya da hocaları taklit ettiklerinden dolayı ispat etmeyen veya Allah'ın ve Resulünün ispat etmediği şeyi ispat eden bidat ehli kimselerin fıskı gibi itikat fıskından tevbe etmeye gelince yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bahsediyor burada mesela el sıfatı gibi, istiva sıfatı gibi, nüzul sıfatı gibi, bunu ya teville, ya cahillikle, ya taklitle reddeden veya Allah Azze ve Celle hakkında ispat edilmesi, sabit olmamış şeyleri ispat eden bu kimselerin tevbesine gelince, bu fısıkların tevbe Allah'ın kendisi için, Rasulünün Allah için ispat ettiklerini teşbihe ve temsile sapmadan ispat etmekle olur. Bozuk inançlar cihetinden bu fısıkların tevbesi sadece sünnete ittiba etmek ile olur. Üzerinde bulundukları bidatın yanlışlarını beyan etmedikçe de bu onlardan yeterlik görülmez. Zira bir günahtan tevbe onun zıttını yaparak olur. Bu sebeple Allah Teala kendisinin indirdiği açık delilleri ve hidayeti gizleyen kimselerin tevbe için beyan şartı koşmuştur. Yani açıklama şartı koşmuştur. Çünkü onlar saklayarak günah işlediler. Bu sebepledir ki tevbeler de beyan ile oldu. Allah Azze ve Celle Bakara 159-160'da şöyle buyurmuştur. Indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, biz kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara Allah da lanet eder, tüm lanet ediciler de lanet eder. Tevbe edenler, hallerini düzeltenler ve bunu açıklayanlar müstesnadır. İşte onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri çokça kabul edelim, çok merhametliyim. Bidatçinin günahı gizleyenin günahının da üzerinedir. Yani ondan da üstündür, daha yukarıda bir günahtır. Çünkü gizleyen hakkı gizlemiştir. Bidatçı ise hem Hakk'ı gizlemiş hem de Hakk'a muhalefet etmeye davet etmiştir. Şu halde her bidatçı gizleyendir fakat her gizleyen bidatçı değildir. Yine Lalkai'de Sabih ve Ömer Radyallahu'nun onu dövmesi söz konusu edildiğinde şunlar zikredilmiştir. Bunun üzerine Ömer Radyallahu dedi ki, ''Onu giydirin, devenin üzerine bindirin, çıkın ve onu beldesine götürünce kadar ilerleyin. Sonra bir hatip ayağa kalksın ve şöyle desin.'' Sabi ilmi aradı fakat onu bulamadı. Bundan sonra Sabih ölene kadar kavmi arasında hor görüldü. Halbuki o daha önce kavminin efendisiydi. Yani alimlerinden, ileri gelenlerinden idi. E, Hakikat müteşabih konuları sorgulayınca Ömer Radyalan onu böyle cezalandırmıştır. Yine Ada bu Şeriye'de İbn-i Müflih'in rivayetine göre Mervezi Ahmet bin Hanbel'e şöyle demiştir. Mervezi rivayet etmiş Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Bidatçı tevbettiği ettiği zaman tevbesi sahih olana kadar bir sene beklenir. Buna da İbrahim et Teymi'nin hadisini delil getirmiştir. İnsanlar onunla Sabi'yi hususunda yani onun cezalandırılmasından bir sene sonra istişare ettiler. İbrahim onunla oturun ama dikkatli olun dedi. Yani Ömer bin Hattab Radyalan Sabi'yi sürgün etmişti ve sürgün ettiği beldedekilere bununla oturmayın diye ilan etmişti. Bu bir sene sürdü diyor. Bir sene sonrasında onu imtihan ettiklerinde artık oturabilirsiniz ama yine de dikkatli olun denilerek izin verildi. <gülüyor> Tabakatul Hanabil'e de rivayet edildiğine göre Elmerruzi şöyle demiştir. Ebu Abdillah Ahmet bin Ambel Haris el Muhasibi söz konusu etti. Bu rivayette şu geçmektedir. Haris için tevbe söz konusu değildir. Onun aleyhinde şahitlik ediliyor ama o inkar ediyor. Tevbe ancak itiraf eden kimse hakkında söz konusudur. Yani Hatasını itiraf eden, yani ben şu görüşümle, şu itikadımla yanlış yaptım diyen, bunu beyan eden ve bundan dönen, buna e, reddiye gerekiyorsa reddiyesini veren kimse hakkında geçirildir. Yine Tabakatul Hanabil'e de Ebubekir el-Ayun'un şöyle dediği edilmiştir Adem Aleyhisselam'ın yanına gidip, Estağfurullah, Adem Askalani'nin yanına gidip, e, bu Nacer el-Askalani değil, Adem el-Askalani, Hicri 3. 4. asır arasında hadis ravilerinden birisi ona Leis bin Sa'd'ın katibi Abdullah bin Salih sana selam söylüyor dedim benden ona selam söyleme dedi neden diye sordum çünkü o Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyledi diye cevap verdi ona onun özrünü, pişmanlığını, açağa vurduğunu ve insanlara görüşünden döndüğünü bildirdiğini haber verdim. Bunun üzerine o o zaman benden de ona selam söyle dedi. Yani o tevbe gibi bundan döndüğünde insanlara açıkça beyan etti. E, o zaman selamını alıyor. Ayrıca Kerci el-Kasab'ın Nukatül Kur'an'da, Adabü Şeriyede kişiyi fasık ya da kafir yapan bid'atten tevbe, bu tevbenin bu tevbede nelerin şart koşulduğu hakkında bölüm vardır. Oraya bakılabilir demiş. Dipnotu düşen kişi. 155. Bakıya bin el-Velid şöyle demiştir. Sabit bin Aclan bana dedi ki, Enes bin Maliki, Said bin el-Müseyyebi, Amire Şabi'yi, İbrahim'e Neha'yı, Said bin Cübeyri, Hakem bin Uteybe'yi, Hamad bin Ebi Süleyman'ı, Atâ'yı, Ta'busu Mücahidi, İbne bin Müleyke'yi, Mekul'ü, Süleyman bin Musa'yı, el Hasan el-Basri'yi, İbni Sirini, Ebu Amir'i, ki Ebu Amir, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı görmüştür. Ve diğer birçok kimseyi gördüm. Sabit bunların isimlerini zikretti. Yani sahabeden ve tabiinden yetiştiği kimseleri zikretti. Hepsi bana namazı cemaatle kılmayı emrediyor. Beni hevalardan ve bidatlerden sakındırıyordu. Yani o zamanlar selefin döneminde, tabinin büyükleri döneminde cemaatler, yani cami cemaatleri o zaman Cemaati temsil ediyordu, yani Müslümanların merkez cemaatini temsil ediyordu. Halifesi vardı, e, itikatları, istikamet üzereydi. Bidat grupları ise bunlardan ayrılarak kulisler yapmak suretiyle e, ilk nüvelerini ortaya koyuyorlardı. Gizli hareket ediyorlardı, gizli davet yapıyorlardı. E, burada bunu kastediyor. Sonra sözünü şuraya getirdi. Ey Ebu Muhammed, nefsim usunda, şu mescide yürümekten daha çok güvendiğim bir amel yoktur. Belki yönetici Allah'ın olmasını istediği gibidir. Bunu onda bildik ve gördük. Bu sebeple onun arkasında namaz terk etmeyiz. Yani o zaman yöneticileri şeriatla yöneten fakat bununla beraber yani, e, Muaviye Radiyalan'tan sonra biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ısırıcı sultanlık başlayacak dediği yönetim başlıyor. Hilafet askıya alınıyor bir yerde. Hilafet yani nübüvvet hilafeti askıya alınıyor o zamandan beri bir sultanlık başlıyor ve Allah'ın indirdiğine aykırı olan kitap ve sünnete aykırı olan bazı fiillerde sudur ediyor bidat ehli bu yöneticilerin ve bunların tayin ettikleri imamların yani camilerin mescitlerin imamların arkasında namaz kılmaktan geri durmaya başlamışlar cemaatten ayrılmaya başlamışlar ve bu bidat ehlinin harcilerin çünkü tekfir ediyorlardı yöneticileri bir alamet haline gelmişti. Burada Sabit bin Aclan bunu e, kastediyor. Yani e, benim yetiştiğim Selef yani onların zamanlarında da sahabenin de şahit oldukları bazı zulüm dönemleri olmuştur. Haccacı mualliliği gibi, işte Muaviye ve sonraki halifelerin, Yezidin halifeliği gibi. E, yönetime zulmün karıştığı anlar olmuştur. Bu anlarda cumaların, cemaatlerin terkine ruhsat vermemişlerdir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet etti hadiste bildirildiği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an ve yönetim, hilafet birbirinden ayrılacak buyuruyor. Siz Kur'an'ın tarafında yer alın. Yani bu konuda gelen hadisleri topluca değerlendirdiğiniz zaman İmam Müslim'in sayhinde de ilgili rivayetler peş peşe zikredilmiştir. Darimin'in mukaddimesi de de sünnet yönelik bu yönlü tavsiyeler tavsiye içeren hadisler e, zikredilmektedir. E, yani yönetim, siyasi mücadeleler sebebiyle birbiriyle savaşılı olmuş. Mesela Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh'a e, o zamanki yönetimle, haccaca karşı savaşları vesaire Emevi yönetimiyle savaşları, aralarındaki mücadeleler, fitneler e, süre gelmiştir. Bu süreç içerisinde namazların, işte vaktinden ertelenmesi söz konusu olmuş, i̇şte bayram namazı örneğinde gördüğünüz gibi işte minberin musallaya getirilmesi, hutbenin namazdan önce okunması gibi bidatlar ortaya çıkmış. Yine Ali radıyallahu anh aleyhinde beddualar, lanet okumalar, diğerlerinin işte muaviye radıyallahu ve taraftarlar hakkında hakaret içeren sözleri, bunun gibi fitneler girmiş, çeşitli olaylar yaşanmıştı sahabelerde bunun gibi. E, siyasi sürtüşmeler sebebiyle namazların, bazı sünnetlerin ihmali gibi olaylara şahit olmuşlardı. Ama şuna dikkat etmek lazım. Yani yönetimle hilafet, işte Kur'an ile hilafet, Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılmış Muazzey'e haber verdiği gibi. Buna rağmen halifelik devam ettiği sürece, imamet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam halifeliği devam ettiği sürece, yönetici ne kadar zalim olursa olsun, e, küfrü bevah görmedikçe Bunlara ayaklanmamayı emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yöneticilere ayaklanmamayı, işte onların arkasında namazı, cemaatle namazı terk etmemeyi emretmiştir. Ebu Der, e, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mesud ve daha başka sahabeler, bunlardan gelen rivayetlerde işte namazı vaktinden geçirecek idarecileriniz olacak. Siz o zamana yetişirseniz ve mescitte bulunursanız, Onlarla kılmam demeyin ama vakti ne kılın siz namazı buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlarla cemaatle de birlikte olursanız onlarla kılmam demeyin diye böyle İslam cemaatinin siyasi manadaki cemaati tefrikaya düşürecek şeylerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Yani onların arkasında kıldığınızda size nafiledir buyuruyor. Demek ki yönetici, imam, ve onların tayin ettiği namaz imamları, müezzinler neyse bunlar İslam üzere ise bayram namazı, cemaat namazları, cemaatle kılması zorunlu olan cuma namazı gibi namazlarda selefin tavrı. İşte Süfyanlı, Sevri, olan akide metni e, tercüme edilmiş durumda. Diğer imamların da akide metinleri tercüme edilmiş durumda. Onlar hep akide metinlerinde bu konuya değinmişlerdir. Yani bayram ve cuma namazlarını onların arkasında e, kılarız demişlerdir. Neden? Çünkü onlar siyasi manada cemaati temsil eden hilafet kurumunun e, temsilcileriydi. Onların arkasında namaz terk edilmez. O dönem için bunlar e, selefin çizdiği eee elinden ayrıldığı hassas çizgilerdi. Bidat ehli buna muhalefet etmiştir. İşte tekfir edenleri var vesaire vesaire. E, hilafetin kaldırılmasına gelince yani hilafetin tamamen kaldırılıp da bunun yerine işte zamanımızda olduğu gibi zamanımızdaki devletler hiçbirisi İslam devletini temsil etmiyor. Yani hilafet devleti değil, bunların her biri, her bir devlet esasında bir fırkadır. Ve kendi itikatlarıyla ilgili, yani devlet yönetimi hangi itikattaysa, onların imamları, onların tayin ettikleri e, kurumların imamları da onu temsil ediyor bir yerde. Dolayısıyla bunların arkasında namaz kılmayı biz caiz görmüyoruz. Yani bidat ehlinin arkasında namaz kılmayı caiz görmüyoruz. Nitekim selefimiz e, vakit namazlarında, bidat ehlinin arkasında namaz kılmayı kerih görmüşlerdir. Fasıkların arkasında namaz kılmayı. Hatta İbn-i Teymiye bu konuda Seleften gelenleri cem ederek ihtiyar altında husus açıkça belirtmiştir. Yani başka birisinin arkasında yani salih bir kimsenin arkasında namaz kılma imkanı varken işte bidat ehli birisinin arkasında namaz kılmayı tercih etmek o namazı iptal eder. Şeklinde fetvaları vardır. Bu konuda e, gerek itikad metinlerinde, gerek tefsirlerde, gerekse fıkıh kitaplarında e, gerekli açıklamalar mevcut. Bu konuya dair yine bunları derleyip topladığımız bir risale de var. Bidadeli'nin arkasında namaz kılma meselesi diye. internetten ulaşmak isteyen ulaşabilir. Bu mesele böyle bir mesele. Yani zamanımızdaki e, hilafetin kaldırılması, imametin, e, Müslümanların hilafetinin ortadan kalktığı dönemlerde e, cemaati, kitap ve sünnet ile amel eden alimler devam ettirmektedir. Yani Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılmıştı. Şimdi o Kur'an'ın ehli, sünnetin ehli olan kimseler bu cemaati temsil etmektedir. İleride öyle zamanlar olur ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam haber verdiği gibi böyle bir cemaat da kalmayacak. Yani Kur'an ehli, sünnet ehli cemaatinde kalmayacağı, insanların cahilleri önder edineceği, Peygamber aleyhisselatü vesselamın mirasına sahip olmayan, isnat zincirine sahip olmayan hadis rivayet etme iznine sahip olmayan kimselerin hoca edinilmesi gibi ki zamanımızda pek çok yerde böyle şeyler oluyor. Ehli olmayan kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini izinsiz, icazetsiz bir şekilde aktarıyor. Üstünden yorumlar yapıyor ve bidatlerine de delil getirebiliyorlar. Bunun işte tamamen insanlara hakim olup da, Müslümanlar üzerine hakim olup da hiçbir alime kalmadığı zaman işte o zaman ilmin gitti zamandır diye bildirmiştir. Böyle zamanlarda da Huzeyfer radıyallahu hacisinde olduğu gibi eğer Müslümanların halifesi ve cemaati de yoksa fırkaların hepsinden uzaklaş evinde bir hasır kökü, ağaç kökü dişlemek zorunda bile kalsam bu fırkaların hiçbirisine bulaşma diye tembihlemiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. El-Evza-i şöyle demiştir. Denilirdi ki, yani evza tabiinde e, denirdi ki sözü tabinin büyükleri ve asap derlerdi ki demektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara güzellikle tabi olanlar beş şey üzereydiler. Yani onlar beş esası sağlam gözetiyorlardı. Cemaatten ayrılmamak, sünnete uymak, mescitleri imar etmek, Kur'an okumak ve Allah yolunda cihad etmek. 156 i̇bn web şöyle demiştir. Malike en iyisi kaderi inkar edenlerle konuşmamak ve tartışmamak mıdır diye soruldu. O da evet eğer kişi üzerinde bulunduğu şeyi biliyorsa diye cevap verdi. Yine dedi ki ona marufu emreder, onu münkerden sakındırırsın. Onlara hakkı muhalefet, hakka muhalefet ettiklerini bildirirsin. Onlarla tartışmazsın ve arkalarında namaz kılmazsın. Yani kaderi kimseler hakkında. Yine şöyle dedi, benim görüşüm onlarla evlenmenin de caiz olmadığıdır. Evet. İbanetül Kübrada ve Usulü Sünnede, İbni Bize Meney'nin Usulü Sünnesinde, İmam Malik'in kaderi inkar edenlerle birlikte oturmaktan sakındırdı ve onlarla konuşmamak gerektiğini söylediği geçmiştir. 157. Yine İbni Veb şöyle demiştir, Malik'e, kaderiyeye kız verilip verilmeyeceği soruldu. O da ''Mü'min bir köle hür bir müşrikten hayırlıdır.'' dedi. Bakara Suresi 221. ayetini söyledi. Yani kaderiye Allah'a şirk koşmaktadır çünkü. Ee, İbanetül Kübra'da Şuaib bin Harbin şöyle dedi rivayet edilmiştir. Sufyana ''Ey Ebu Abdullah bir kaderi benden kızımı istedi ona vereyim mi?'' diye sordum. ''Hayır onun bir değeri yoktur.'' diye cevap verdi. Yine Acur-i Eşşeriya'da şöyle demiştir. ''Bize kaderiye ile oturmamak, onlarla münazara etmemek, Tartışma maksadıyla konuşmamak emredildi. Bilakis onlar terk edilirler, hor görülürler, alçaltılırlar. Onlardan birinin arkasında namaz kılınmaz, onlardan birinin şahitliği kabul edilmez, onlardan birine kız verilmez, onlardan biri hastalandığı zaman ziyaret edilmez, öldüğü zaman cenazesinde bulunulmaz, düğün yemeğine davet ederse davetine icabet edilmez, hakkı öğrenmek amacıyla gelirse nasihat babından olmak üzere ona hak gösterilir, dönerse Allah'a hamdolsun. Cidale ve tartışmaya dönerse onunla ilgilenilmez, kovulur ve kendisinden sakındırılır. Onunla konuşulmaz ve ona selam verilmez. Evet yine İbn-i şöyle demiştir. Maliki şöyle derken işittim, Şu adam kendisine şu heva bir adam geldiği zaman şöyle derdi. Ben Rabbimden açık bir delil üzereyim. Sen ise şüphe içindesin. Şimdi git de kendin gibi bir şüpheciyle tartış. İmam Malik şöyle dedi, kendi kafalarını karıştırıyorlar sonra da kendilerini öğretecek birini arıyorlar. Yani bidatçiler, tartışmacılar önce kafalarını karıştırıyorlar sonra da öğretecek birini arıyorlar. Yani konuları mıncıklıyorlar bir nevi. Lalkai'de Havşep Rahimullah'tan şöyle dedi rivat edilmiş. Hasen'den rivat göre bir adam onun yanına geldi ve ey Ebu Said seninle tartışmak istiyorum dedi. Hasen buna şöyle cevap verdi. Uzaklaş benden ben dinimi biliyorum seninle ancak dini hususunda şüphe eden kimse tartışır. İbn-i El Cami'de İmam Malik'in şöyle dedi rivat ediyor. Denirdi ki kalbi eğri olanın kulaklarına ulaşmasına izin verme zira sana onu sözlerinden neyin yapışacağını bilemezsin. Medine ehlinden ensardan bir adam kaderinin birinden bir şey işitti de kalbi ona takılıp kaldı. Adam kendileriyle arkadaşlık etti kardeşlerinin yanına giderdi. Onlar onu sakındırdıkları zaman şöyle derdi. Kalbime yapışan şeye ne yapabilirim ki? Eğer Allah'ın kendimi şu minarenin tepesinden aşağı atmamdan razı olacağını bilseydim mutlaka bunu yapardım. Muhtasarul Hücceder rivadeline göre Füjan şöyle demiştir. İdad ehliyle tartışma. Zira onlar seni içinde bulunduğun şeye buz etmene sebep olurlar. Dinini sana karışık gösterirler. Evet, bir dadı elinden meyleden, onlarla görüşen, konuşan, e, bu konudaki selefin uyarılarını dikkate almayan nice kimse vardır ki, sünnet ve tevhid ehline e, düşmanlık etmeye başlar ve bir dadı eline sevgi beslemeye başlamıştır. Eskiden beri bu şahit olunan bir hakikat. Malik yine dedi ki, bir adam ben şu dinlerin hepsine girdim, hiçbirinde doğru bir şey görmedim dedi. Bunun üzerine Medine ehlinden kelamcı bir adam ben sana bunun sebebini söyleyeyim mi diye sordu. Ben de dedim ki, çünkü sen Allah'tan korkmuyorsun. Allah'tan korksaydın Allah mutlaka sana bir çıkış yolu gösterirdi. Evet, burada Allah Teala'nın Enfal 23. ayetine işaret etmiş. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Talak 2. ayeti ve Allah onlarda bir hayır bilseydi şüphesiz onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile arkalarını dönüp giderlerdi. Enfal 23. Hudayl-i dedi ki Allah bir kulu sevdiği zaman onu salih amel işlemeye muvaffak kılar. Zeylu tarih Hasan el-Basri'nin şöyle dediği rivat ediliyor. Onun yanında günahkarlar söz konusu edilmiş ve o şöyle demiştir: Allah onlara değer vermedi ki masiyet işlediler. Allah onlara değer verseydi onları korurdu. 160. Malik bin Enes'in amcası Ebu Süheyl şöyle demiştir. Ömer bin Abdülaziz benimle kaderi yapısında istişare etti. Yani dönemin halifesi Ömer bin Abdülaziz. Ben, bence onları tevbeye davet et. Tevbe derlerse ne ala etmezlerse kılıçla boyunlarını vurursun dedim. Ömer benim görüşüm de budur dedi. Malik bin Enes de onlar hakkında bu görüşteydi. Malik ve Enes de e, bu görüşteydi. Burada tercümede yanlış yapmışlar. Kezalke Kane eee Yera Malik bin Enes. Malik bin Enes bu görüşteydi. Hasen el Basri eee da e, ikisininle aynı fikirdeydi. Yani Ömer bin Abdülaziz ve Malikle aynı fikirdeydi. Yani tercümede şey yapmışlar. E, Evet. Hasan bin Muhammed bin Ali onları Müslüman görmezdi. O hariciler de Müslüman görmezdi. Nitekim haricilerin e, kafir olduklarına delalet eden çok açık naslar var. Yani hariciler e, Müslümanlara kıvık çekip kanlarını mallarını helal saydıklarında bununla zaten kafir olurlar. Yani okun çıktığı gibi dinlen çıkmaları bu sebepledir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir Müslümana, kim kardeşine, ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner sözünden dolayı. Yine başka bir hadiste e, şayet onlara yetişseydim, ''Ad öldürülmesi gibi onları öldürdüm demesinden de bazı ilmehli harcilerin tekfirine hükmetmişlerdir. E, yani Ad kafir olarak helal edildiği için Allah Resulü onları bu sebeple onlara benzetmiştir demişlerdir. Halil Halil'in rivayetine göre Muhammed şöyle demiştir. Ebu Abdullah Ahmet bin Hanbel'e kaderimin tevbiye davet edilip edilmeyeceğini sordum. Yani o tevbiye davet edilir mi yoksa doğrudan mı öldürülür? Malik ve Ömer bin Abdülazir onun tevbiye davet edileceği TB derse bırakılacağı etmezse boynunun vurulacağı görüşündeydiler. Bunun üzerine o ben de Allah'ın ilmini inkar ettiği takdirde onun tevbiye davet edilmesi gerektiği görüşündeyim dedi. Yani kafir oldukları, Allah'ın ilmini nasıl inkar eder diye sordum. Dedi ki, bir şeyin önceden Allah'ın ilminde olmadığını söylerse ondan tevbe etmesini isterim. Tevbe ederse ne âlâ etmezse boynunu vururum. Zira onlardan bazıları önceden Allah'ın ilmindeydi fakat sana masiyeti takdir etmedi der. Yani kaderlerin hepsi bir değil. Bazıları Abdülaziz Bayındır'ın dediği gibi. Mesela Abdülaziz Bayındır diyor ki, Allah olaylar meydana gelmeden önce bilmez. Yani haşa Allah da bizimle beraber öğreniyor diyor. Bunu açıkça söylüyor. Bu kaderiyenin tekfir edilen kısmıdır. Yani cehmiler nasıl kafir bir fırkadır? Rafiziler kafir bir fırkadır. Ümmet icma etmiştir. Yani Rafiziler ve kader eee cehmiye bunlar tekfirinde el-Sünnet'in icma ettiği iki fırkadır. Bunlar 73 fırkadan sayılmazlar. Bunlar mürtet fırkalardır yani. Kaderiyeden de yani Mutezile'den de Allah'ın ilim sıfatını inkar edenler cehmilere katılmıştır. Çünkü Allah'ın sıfatının inkarı, ilim sıfatının inkarı vardır. Bazısı da ne diyormuş? Ee, önceden Allah'ın ilmindeydi fakat Allah kötülüğü takdir etmez derler. Yani kaderiye bir sınıf da böyledir. Yani bunlar mürtet sayılmayan kısmıdır kaderiyenin. Eserin sonundaki ve Hasan'ın onlar hakkındaki lafı vesaire vesaire yani e, ziyade metinle alakalı bir açıklama yapmış İbane'de İbni Bat da şöyle demiştir. bazen onlardan yani kaderi birine benimsediğin şu pis ve necis mezhepteki imamın kimdir diye sorulur da o bu hususta imamın Hasan bin Ebil Hasen, yani Hasan el Basri olduğunu iddia eder yani mesela e, Mustafa İslamoğlu işte Hasan el Basri'ye iftira olarak Uydurulan bir Risale'yi kendi bu bozuk akidesine, cehmi akidesine delil olarak öne sürüyor. Eski kaderiler de böyle yapıyordu. Ona cevap veriyor şimdi burada müellif. Böylece çirkin küfrünün ve zındıklığının üzerine bir de Müslümanların imamlarından ve Müslümanların alimlerinden birine küfür iftirası atar. Onun hakkında yalan uydurur. Kendisine düşman olan ve kendisini rezil eden kimselerin nezdinde bidatini güzel göstermek için günahkarca ve haddini aşarak iftira atar. Ben sana Hasen Rahimullah'ın kader hakkındaki sözlerini ve kaderiye reddiyelerini zikredeceğim ki Allah onunla onların gözlerini kör etmiş, dinleyicilere onların çirkin yalanlarını göstermiştir. Ömer bin Abdülaziz'in kader uslundaki mezhebi ve kaderiye karşısındaki duruşu diye bir babı açmış Kıbrada. Müslümanların fakirlerinin bir topuktan ibadet edilenler ve onların kader usundaki görüşleri hakkında bir bab diye yine bir bab daha açmıştır Kıbrada. Evet. Ehl-i Sünnet kaderi yeden Allah Teala'nın ilmini nef kimseleri tekfir eder. Abdullah bin Ahmet Es-Sünnet'e şöyle demiştir. Babam Rahimullah'ı işittim yani Ahmet bin Ambeli. Ali bin Cenb ona kaderi inkar görüşünü savunan kimselerin kafir olup olmayacağını sormuştu. O da şöyle dedi, ilmi inkar ederse Allah Azze ve Celle bir ilim yaratıp bilene kadar bilen değildi derse ve Allah Azze ve Celle'nin ilmini inkar ederse kafirdir. Havarcıya gelince el Sünnet'ten bazı kimseler onların Osman'ı Ali'yi ve diğer sabileri tekfir eden muhakkime, tahkimciler fırkasını tekfir etmiştir. 198. maddede Musallif'in Osman ve Ali radıyallahu anh'ı tekfir edenlerin tekfiri hususundaki kavli gelecektir. Ona göre bu kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamışlardır. Çünkü o onların imamlarına şahitlik etmiş ve onları cennetle müjdelemiştir. Haricilerin diğer fırkaları ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere dinden serilip çıkmıştır. İmam Ahmet şöyle demiştir. Havariç kötü bir topluluktur. Dünyada onlardan kötü bir topluluk bilmiyorum. Yine şöyle demiştir. Onlar hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den olarak on farklı vecihli hadis gelmiştir. Yani onları kötüleyen hadisler mütevatir yollarla gelmiştir. Yusuf bin Musa şöyle demiştir. Ebu Abdillah, havariç kafir oldu mu diye soruldu. O da sıyrılıp çıktılar diye cevap verdi. Onlar kafir midirler diye soruldu. Onlar sıyrılıp çıkanlardır, dinden sıyrılıp çıkmışlardır diye cevap verdi. İshak'tan rivadeliğine göre Ebu Abdillah'a Haruriye'nin ve Marika'nın tekfir edilmeyecekleri soruldu. O da dedi ki... Bana bunlar sorma. Onlar hakkında hadis nasıl gelmişse onu söyle. Yani okun yaydan çıktı gibi dinlen çıkarlar lafzı haber ifade etmektedir. Yani her harca hakkında mutlak gerçekleşmiş değildir dediğimiz gibi işte sabileri tekfir, işte sünnetin inkarı veyahut e, Müslümanların kanlarını, mallarını helal sayma gibi durumlar ortaya çıktığı zaman bunun ayaklandıklarında o dinden sıyrılıp çıkmaları gerçekleşiyor. Allah-u Alem. Evet, i̇bn Mübarek Lainullah dedi ki, kelam ile meşgul olan zındıklaşır. Abdurrahman bin Mehdi dedi ki, kelamın peşinde olan kimsenin varacağı yer zındıklıktır. Zemmül Kelam'da rivadeliğine göre Malik, dinini kelam ile öğrenmek isteyen kimse zındıklaşır demiştir. Yine i̇banet Kübra'da rivadetine göre Ahmet şöyle demiştir. Kelam asla iflah olmaz. Kelamla uğraşan kimse cehmileşmekten kurtulamaz. Selefin kelam ilminden sakındırma hususundaki sözlerini ve bu ustaki ittifaklarını el-ihticaç bil-asar-ı ala ispatı sıfatil ilahiye ve reddü alel-müfevvidati ve müşebbiheti vel cehmiye kitabında bir birerle getirdim diyor. Kitabın dipnotunu yazan kişi. Siyer-i Abdullah bin Seylet Tüslerinin şöyle dedi rivayet edilmiştir. Zındığın zındık olarak isimlendirilmesinin sebebi, ince sözü zayıf aklıyla ve peşine düştüğü hevanın kıyasıyla tartması, eseri yani rivayetleri terk edip sünnete uymaması, Kur'an'ın kafasına göre yorumlamasıdır. Akılların keyfiyetlendiremeyeceği zat bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İbn-i Teymiye Camiur Resail'de şöyle demiştir. Zındık lafzı sonradan Arapçalaşmış bir lafızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu lafzı kullanmamışlardır diyor ama bizim Bizden Olmayanlar kitabında ve başka yerlerde, sitede de aktardığımız pek çok rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mesela kaderi hakkında zındıklaştıkları tabirini kullandığı sabit olmuştur. Bunu Farslılar kullanmıştır. Araplar da bunu alıp Arapçalaştırmışlardır. Kukhan'ın tebesinin kabul edilmeyeceği hususunda hayla düştükleri zındığın manası Müslümanlığı açağa vurdu halde içinde küfrü saklayan münafın manasıyla aynıdır. Bu sebeple fakirler zındık münafıktır demişlerdir. Evet, Allah izniyle 163. maddeyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve ve Estağfurullah, bu ademel Değil. Dedim ya Hicri, üçüncü, dördüncü asırlar alimlerinde. değil. Değil.